...ve daha sonra dershanesindeki ilk... ...koturunu açıyorum. Ee, bu koturun uzun, üst başlı... ...özne ve metafizik... E, ...x birinden ...değerli konuşmacımız var. Merakla bunların konuşmalarını ...bekliyorum ben geldi adıma. Ee, i̇lk konuşmacımız... ...Sayın Nurten Usta'nın... ...kıvırlar... <gülüyor> düğümün metafizik eleştirilmesi saflata ve illüzyona karşı terkisel ilk koruma başlıklı konuşmasını yapacak sözü ona veriyorum. Herkese günaydık ve merhaba. Dün müsaade edildiğiniz için teşekkür ederim. Konuşma başlığından anlatılacağı gibi düğümün metafizik eleştirilmesi üzerine uzaklanacağım konuşma yapacağım. Dün mümkün metafizik eleştirilmesi denildiğinde terkisel ile ilgilenen herkesten ilgili bir paragraf var. Bu paragraf İnsanın Anlama Eğitisi Üzerine soruşturma adlı kitabının son tarzında yayılıyor. Bugün burada kanilerimizi, e, gözden geçirmemizi ve metafiziğe ilişkin ne varsa hepsini saksata ve vizyon içerik için yapmamızı ömrüyor. Benim konuşmamın çıkış noktası da bu yani metafizimin saksata ve vizyon içerikleridir. E, çünkü felsefe tarihi okumalarımız bize e, felsefe ve metafizik arasındaki yakın ilişkiyi gösterirken gün bunun ne metafizik romanın e, felsefenin önematlı olduğu için videoyu kuruyorum. Eee bu platformda ümit editleştirisine ulaştıracağım ama aslında e, yani ilgimi çeken şey bunun, bunun yanında anlamında dönemin bir felsefeyle birlikte editleştirisi karşısında bir olduğu. Yani başka bir şekilde söylersek eğer metafizik dizyon ve sıfsatı içerirken e, hatta aslında insan doğasını inceleyen adlı kitabının geçirilinde eee metel gibi eee bu nedenle felsefeden bu da taşıdığı meselelerle ilgili bir uğraş olarak diyorlar. Felsefenin konumu nedir? Söz sözünü çalışacağım. Ve bunu yaparken öncelikle insan doğası üzerine gideceğimi ne anlatayım. Sonra tamam ettim bu sözün maddesinde bunu felsefe nedir, felsefe türü nedir, neden bu eee durumu nedir? Bunu araştırmaya çalışacağım. ve sonra e, Metafizik eleştirisinin epistemolojik kaybı olarak uçurduğunu dağıtacağım. Bununla birlikte metafizikten kaçınan felsefi bir perspektifin felsefede anlamda nasıl inşa ettiğini soruşturmaya çalışacağım. Ee, bu perspektifle baktığımızda ötekli uyumu dediğim gibi yani basın sırasında gözlemli bulurarak insan e, insan doğal közülüğüne inceleme almışlarına baktığımızı iletişimde. Ve bu eserin giriş bölümünde bu e, felsefi amacının niyetini çok açık bir şekilde belirtmektedir aslında. Ve kendi felsefesini belirli bir felsefenin karşısına konumlandırmaktadır. Tam ne dinlediğim felsefeler, rasyonist felsefeler. Biz buradan yolu çıkarak ben bu tanımamın işlerini biraz hızlı ve kısa bir tanış yapacağım. Çünkü asıl mesele ne metafizikleri ama giriş dönümünde bir yol metafiziği felsefeyi bu raspermesi perspektive karşı bir, bir konumlandırmakta ve ona göre felsefe bu karşıtlık içerisinde dereceli atılımın her türlü perspektiften kullanıldığı bir alan ve orada da bir insan doğası bilimini bilimden sorumlu yani insan doğası bilimini kurmanın felsefenin amacı olduğunu söylüyor ama bu başlı başına ayrı bir konu çünkü o yüzden onu çok bilinçli hissediyoruz ama e, felsefenin türleri meselesinde belki felsefe ne anladı biraz başladılar ama yine anlamda herkesin dinliğiyle yani çok böyle en bir prozor e, dinliği için e, deneysel akıl yükmenin her türlü felsefe, e, felsefe türlerinden bir felsefe anlayışının sahip olduğunu söyleyebilirim. Yine Piyom'un felsefe türlerinden ne anladığına bakarsak ayrı ayrı ele alacağım bu çalışmalı. İncelemiyorumca baktığımızı gerekiyor. Piyom e, bu kitabın bu kitap şu kitaptan yazıyor aslında. Birinci kitabı yani Anlama Yetisleri başlıklı kitabı kitabımız son bölümünde çok kısa bir tartışma içerisinde doğru ve yanlış felsefe olmak üzere iki felsefe türünden söz edilir. Felse... Yanlış felsefe dediği şey aslında onun ifadesiyle söylersek her zaman bizden kaçmakta olanı arayan ve her tarafının var olmasının hiçbir şekilde olanakta olmadığı yerde soruşturan felsefedirler var olmasının hiçbir şekilde 7de olarak da olmadığı yerde. Neresidir burası dediğimizde? Human burada sözünü ettiği yer, insan biliminin sınırlarının dışı ya da anlama yetisinin ötesidir. Bu anlama yetisinin ötesi de söylesin. yani tartışma <gülüyor> sıklık alacağımız kavramlar. Çünkü bunun için bu bir kritik aslında. Ve hem de deneyime dayalıdır, bir e, tartışmasının olması, hem de onun için zihin denilen şey, zihin şeyi denilen şey, algıların satmanı için yanlış felsefe denilen şey bu algıların ötesine gitmeye çalışan ve aynı zamanda almanın sınırının dışına çıkmaya çalışan felsefe olarak yorumlayabiliriz. Ve bu durumda ona göre yanlış felsefe ulaşılamaz bir soruşturduğundan bu çok önemli. Vardığa nokta her zaman hatalar, uygular, varsayımlar ve hatta uygulama kavramlardır. Bunun karşımı doğru felsefeyi e, incelersek. Doğru felsefe, yanlış felsefe gibi, e, anlamı yetisinin ötesine geçme gibi bir dirişimde olmuyor ve dolayısıyla kavramlar da olabiliyor. Doğru felsefe, unutman felsefeyi söylediği şey, anlama yetisinin sınırları içerisinde oluşturmasını sürdüren bir felsefe. Bu, bu kitapta, yani insan doğası üzerine bir inceleme adlı kitabında felsefe türlerini çok iyi özetleyen bir küm yorumcusu var. Ondan yardımcı kaldı. Yorum evet. Hürm'ün bu yorumcusu Zabe. Zabe. şöyle söylüyor. Doğru felsefe bu eserinde insan fikrinin sağlıkı bir şeyle ulaşan bir felsefe'dir. Yanlış felsefe ise insanın anlamı yetiştirme etmesinde ne olduğunu açıklamaya çalışmaktadır. Dolayısıyla Hürm'de doğru felsefe ve yanlış felsefe çok güzel özetledi zaten. Bu şekilde kabul edersek bizim asıl işlediğimiz olan metafiziyenin ne türler bir felsefe olduğunu toplamaya başladığımızda. Bunun aslında cevabı açık gibi görünüyor. Yani gün burada her ne kadar bu son kutakta yani doğru felsefe ve yanlış felsefe ayrımını yaptığı yerde yanlış felsefe derken metatizi işaret etmese de çünkü orada batı inançlardan söylüyorlar. Yani yanlış felsefe olarak ele aldığı tartışma batı inançlar tartışması. Ama biz biliyoruz ki her incelemede, her soruşturmada, hem de bizzat batı inançlarla ilgili yazdığı makalesinde batı inançlar derken metatizi işaret eder. Çünkü metafizik, batın inançlar şimdisi altında değerlenmediği bir kazan. Ve bu bakımdan bu batın inançların yanlış versefe olduğu ile ilgili eleştirsin, biz metafizle ilişkin bir olarak kabul edebiliriz. Ve dolayısıyla inceleme adlı adresinde metafiziğin anlamı etkisi ötesine, ötesine geçmeye çalışan ve kavramlar uygundan, varsayımlar iletiren uygun, yanlış versefe olduğunu söyleyebiliriz. Peki filmde ee, soruşturma adresinde yani sanal ve etkisizlerine soruşturma adresinde bir nasıl yani tek izin nasıl bir soruşturma adresinde Hürgün bahisleri e, yaklaşık 8 sene sonra kalem ve bunun birinci bölümünde Hürgün e, her ne kadar doğru felsefe ya da yanlış felsefe gibi bir ayrıma de yine bir ayrımla bir felsefe türünü karşımıza koyuyor ona göre e, kolaybaşı felsefe ile birbiri soru olmak üzere iki felsefe türü var Derin felsefe, kolay açık felsefe dediği felsefe, eylemlerimizin, eylemlerimizdeki eğilimlerimiz üzerinde odaklanır ve insanın eylemleri için ilkeler ortaya koyar, ortaya koyar ve aynı zamanda erdemliliği sektirir. Bu felsefe türlü, şiir ve belaklığı çok iyi kullanan bir felsefe ve aynı zamanda hem bu yüzden hem de yani kendisinin de söylediği gibi, de, erdemlik gibi bir konuyu ele aldığı için ee, bu konu hem de aynı zamanda e, insanı sorgulama sırasında yaşantan geçecekmediği için yani bir nifay gerektirmediği için imam göre bu felsefet türlü aynı zamanda kolay ve açık felsefedir. Adını da bu yüzden doğru konuşturur. Derin ve soyun felsefeyi derince bu felsefe türünü ise işte şöyle açıklar. Bu e, felsefe insanı e, eğilen bir varlık olmaktan ziyade rast bir varlık olarak veren alır. kendi ifadesi ee, ve ona göre bu felsefe türü insan doğası için ilkeler koyar ve bu ilkelerle insan doğasını araştırır. Hem soyuttur. Bu nedenle hem de soyut yapması nedeniyle hata çok açık olduğu için bu felsefe anlaşılması zor. Kendisi yanlış demese de yanlış felsefe e, bir ürünür. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz, biliriz. burada çünkü diğer e, eserinde doğru felsefe derken kendi felsefe anlayışını da işaret ettiğini görüyoruz ama Burada Hume'un e, bu iki felsefe türünden hangi felsefe türünün türü altına değerlendirebileceğimizi kendisine bunu çok açık etmez. E, bazı Hume yolcuları, işte Stapul Bakıl gibi bazı Hume yolcuları Hume felsefesinin bu iki felsefe türünün bir evliliği, hatta kombinasyonu olduğunu gibi ama bazı Hume yolcuları bunu tam tersine Hume felsefesi, çok ağır bir felsefe olduğunu söylüyorlar. Ben de Hume felsefesinin e, bu iki felsefe türünden ayrı bir yere konumlandığını düşünüyorum. Çünkü eğer öyle olsaydı Huyum'un bunlardan birini doğru denesini beklerdim. Ee, ya da diğerini yanlış denesini. Ama kendisi çok açık bir şekilde böyle bir girişimin, yani birini yüceltip diğerini aşağılamanın, aşağılamanın boş bir girişimi olacaktır. Ee, bu tarşımanın yorumunu ben bu şekilde e, yorumluyorum. Ama yine de Huyum'un bu eserinde felsefe nedir diye sorarsak, e, kitabın Hı. adından da anlaşılır gibi Huyum'un böyle felsefe, bir şey değişmemiştir aslında felsefe anlayışını çok fazla ama insanın anlama yetisi üzerine deneysel otobütmeye dayalı bir soruşturmalıdır. Yani kitabın da gözüne dönemiyorsa şöyle olduğunu söyleyebiliriz. Ve onun için felsefe, anlaşılması güç olan soyut ve derin felsefenin ustalık ve dikkatle aşılabildiği herhangi bir otobüfe varlığı olmadan insanın anlama yetisinin gücünü ve sınırını ortaya koyabilen ve bu yolda önüne çıkacak bütün engelleri uzaklaştırabilen bunu ise şükreciliğiyle yapan bir felsefedir. İki felsefe türünden söyledik. Yani bu soruşturma adresinde. Peki bir durumun metafizliğin hangi felsefe türlüme ait, görmeyle ilgili bir e, inceleme yaparsak durum nedir? Bunun cevabı aslında bunun kendisi bozuluyor. Ve e, metafizliğin derin ve soyut felsefenin bir türlü olduğunu söylüyor. Ve bunu da açıklamak için metafizliği ikiye ayırıyor. Ya sadece bu açıklamak için değil aslında. Metafizliği e, ortadan kaldırmak için de işte bu ayrıldığında ve metafizik e, yanlış ve bozulmuş metafizik ve doğru metafizik olmak üzere iki metafizik türün var söz eder. E, yanlış ve bozulmuş metafizik dediği metafizik bize derin ve soyut akım yürütmenin bir hızla olarak belirsizlik ve hatanın kaçınılmaz kaynağıdır. Bir biyolo e, derin ve soyut akım yürütmesi sırasında bir kez hataya düşerse ve ondan yaptığı çıkarımlarla hatalar devam edecek yeni çıkarımlarda. Yani bir hata, başka bir hata neden olacağından onun da tersifesi hatalarla da bir felsefe dönüşecektir. Ve e, tabii ki sistemini yıkacak. O yüzden bu felsefeyi boyunlu söyleyi yanlış felsefe der. Ve bu felsefenin kendi ifadesiyle söylersek tam anlamıyla bir bilgilik olmadığını gösterir. Çünkü gün mücadele ettiği şekilde yanlış metafizlik insanın anlama ilgisinin sınırlarının dışına çıkmaya çalışan kendi büyük saklayıp korumak için sık sık arkasına saklanan yaygın batıl ilaçları ilerilerinden dolayıdır. Dolayısıyla yanlış ve bozulmuş metafizik batıl ilaçlar için bir sığınak, saçmanın hata için ise bir örtü olan soyut felsefenin ürünüdür. Bu metafizikten kurtulmanın gerektiğini düşünen kim yanlış ve bozulmuş metafizik ortadan kaldırmak ve metafizi doğru bir şekilde savunabilmek için doğru metafizik doğru metafizik değiştirilmesini tavsiye edildi. Doğru metafizik, batın ilaçlarla dolu yanlış metafizmi karşılan insan doğasının tam bir araştırmasını içermektir. Bu araştırma için en önemli görev, insanın anlam yetisinin kapasitesini ve gücünün analiz etmektir. Tüm bir yere, doğrulu metafizik, insanın anlam yetisinin doğasını araştırmalı, gücünün ve yetilerini, sınırını çizerek, anlam yetisinin belirsiz ve tanışık konular için uygulamadığını göstermektir. Güm'ün bu soruşturma adresindeki yanlış metafizikle mücadelesi gösteriyor ki Güm'ün amacı ıı, yanlış metafizik ortadan kaldırmak ve bunun yerine doğru metafizik, eğer bir metafizik bu metafizmin, yani bu okutmada olduğunu, doğru metafizmin nasıl olabileceğiyle ilgili düşüncelerini ortaya koymak. Ancak buradan yol çıkararak Güm'ün felsefi amacının yeni bir metafizik inşa etmek olduğunu iler süremeyiz Çünkü bu onun felsefi anlayışına uygun değil. Yani biz mesela insan doğası üzerinde bir inceleme adlı eserinin alt başlığına bakarsak bu deneysel akıl yükme yönteminin moral konuları uygulama yönetli çalışmadır. Açık açık görürüz ki metafizik bir umum e, amacı değildir. Yani yeni bir metafizik konulak bir amacı değildir. Çünkü deneysel akıl yükme yöntemi metafiziye uygulamadır. Bu yöntemle e, bir araştırma içinde bilerek karşısına aldığı klasifelerinde metafizmin Boş bir site başka bir şey olmadığını, dolayısıyla bilimsel de olmadığını düşünmektedir. Metafizinin bilimsel olmaması human metafiziğe yönelttiği en önemli itirazdır. Bu düşüncenin anlaşılması için ise insanın anlamı etkisi doğasını ve ona paralar bir şekilde el aldığı insan zihnin doğasını araştırmaya tavsiye etmektedir. Zihnin doğasını araştırmak her ne kadar büyük bir sümde yer alan insan doğası bilimine ya da insan doğasını, anatomisine hizmet ediyor ortada metafizik eleştirisine güçlü bir dayanak kurmaktadır. Hume'un anlattığı üzerine işaretli ettiği ve metafizik eleştirisi içinde kriter olan bu dayanak her yılın tasarımının kendisine benzeyen bir yılın izlenimi ve her yılın izlenimi ona, ona karşılayan yılın bir tasarımı olduğu kuralıdır. İstisnansız işleyen bir kuralı göre ister yalı ister kalmışlık olsun her tasarımın doğrudan ya da dolaylı bir izlenimin olması gerekmektedir. Zilinde algılar dışında hiçbir şey olmadığını düşünen kum, dikkatimizde evrimiz sınırına ya da göklere dek ilerletsek de, tasarımlarımız ve onlara kaynaklık eden izlenimlerimizin ötesine gidemeyeceğimizi ilerle tutmaktadır. Öte gelmesi hem bize zihinsel bir sınırı hem de metafizik alanı çağrıştırmaktadır. İkdiyet <gülüyor> için izlenim ve tasarım ilişkisine dönemen felsefesiyle, onun ifadesiyle söylersek, ödelerle ilgilenen metafizik akıllı hükmelerin rezaletini resmedecek ve kullandığı jargını götürecek bir öneride bulunmaktadır. Bu öneriye göre herhangi bir tasarımın anlamları üzerine yapılan felsefi soruşturmada, söz konusu tasarımı hangi izlenimden türemiş olduğunu göstermek gerekmektedir. Hüma bu kural felsefede en üstü tasarımla tutmuyor, çünkü dünyasız sıradan her probleme kadar geçerlidir. Bu yolda metafizikte olduğu gibi gerçekten sahip olmadığımız tasarımlar ortaya çıkacaktır. Çünkü bunlar eğer bir tasarım olsaydı onlara karşılık gelen izlenimlerinin olması gerekirdi. Oysa izlenimleri olmadığından onlar gerçekten sahip olduğumuz tasarımlar değildir. Böylece bu tasarımların anlamlarını izlenimle ilişkisini de arayarak, bir yandan deneyime doyala felsefesini düşkendirmektedir. Bir yandan da metafizik kavramlar için ileri sürdüğü kurgulama, varsayı, uydurma gibi tanımlamalarını haklaştıracak bir zemin ötesiyle hatırlatılıyor. Diyumun kendi felsefesi bakımından bunda bir sorun yok gibidir. Çünkü metafizik kavramlar bizdenilen <gülüyor> dostum olduğu için anlamsızdır. Örneğin medanserliği meşhur kullanan ve nesiller arasında doğru bir bağlantı olduğunu kabul eden metafizikçilerin ileriştirildikleri sorun kavramına en tüm türlü bir olmadığından gün felsefesinde anlamlı değildir. Bu perspektife bakıldığında... Hume'un epistemolojisiyle uyumlu bir metafizik eleştirisi içerisine girdiği iddia bile Öyle ki bu uyumlu, Hume'un metafizik eleştirilene duyduğu güvende haklı kılmaktadır. Buna göre, deneyin insan zihninin sınırlarını belirleyen tek kriterdir ve metafizik deneyin potesiyle ilgili erişilmez alanda gezindiğinden anlamlılığının da dışında hareket etmektedir. Hume'un yaptığı şey, zihne sınır çızerken anlamlılığın da bir sınır olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, Moris gibi bazı yorumcuların da iddia ettiği gibi Hume, metafizik olmaksızın felsefi anlamlılığı kurmuş olmaktadır. Peki gerçekten Hume, metafizik olmaksızın anlamlılığı kurabilmiş midir? Metafizik anlamsızlığına karşı Hume'un sağ enkelik felsefesi tüm felsefi sorularımıza cevap aramakta yeterlidir. midir? Ya da başka bir deyişle Hume'un incelemesinin girişinde belirttiği gibi metafizik zayıf temeller üzerine kurulu ülkelerinden çıkartılan sonuçları felsefeyi imkibar kaybettirken, Hume'un mededik eleştirisi felsefenin yeniden saygınlık kazanmasını sağlamış mıdır? Bu gibi soruları aktarmak mümkün olsa da hepsini şu soru altına birleştirme mümkün mü? Mededik olmazsa felsefenin konumu nasıldır? Amacım bu soruya cevap ararken Hume'un mededik eleştirisine karşısındaki konumunu değerlendirmek. Bunun için ise Hume'un soruşturmayı bitirirken sonucunları hatırlayalım. Bütük kütüphanelerimizi gözden geçirmemizi ve içinden bir ayıklamaya gitmemizi önerdiği paragrafta bizden şunu istiyoruz. Elimize mesela teoloji veya psikolojik metafiziği alıcılıyorsak kendimize şunu soruyoruz. Bu eserde acaba nicelik ve sayı ile ilgili soyut akıl müftüler var mı? Hayır. O güne ve var olamaz. Denizsel akıl müftüler var mı? Hayır. O halde umurumuz, zira onlar saksıta ve biznamdan başka bir şey içermez. Görüldüğü gibi burada bir meta fizik taslakı ve dizin olarak değerlendirilirken meta fizik her şeyin yapılması ve otağın kaldırılması gerektiğini düşünüyor. Çünkü meta fizik onun tersetik sisteminde yer alan tasarım ilişkileri ve olgu sorunları alanlarının dışında hareket eden bir alan. Bunu başka bir şekilde ifade etmek gerekirse büyük tersetik soruşturma için iki tür alandan söz fikirler. Bunlar yücelik ve sayı ile ilgili santaiji akıllı yıkmelerin nesneleri ve olgu ve varlık ile ilgili akıllı yıkmelerin nesnelerine konu edilen alanlar. Metafizik, deneysel bilim ve matematik bilimlerinin alanı içinde hareket etmemekte. Bu iki soruşturma nesnesinde aşağı bir üst oldurma açığına girerek kıymetli enfek sınırın ötesine geçmektedir. Sınırın ötesiyle ilgili tüm soruşturmalar ise onun ifadesiyle havanda bu görmekten ya da spekülasyon, safsata ve ilizyondan başka bir şey değildir. Dolayısıyla Hume'un safsata ve karşı karşılıklı göstermektedir ki bilinemez ve karanlıkta olan Hume'un empirik felsefesinde yeri yoktur. Hume, bu, bunu kararlı bir şüphesilikle gerçekleştirmeye çalışırken felsefeyi birine yakınlaştırmaktadır. Bunun en açık ispatı doğru metafizik tanımında yatmaktadır. Nitekim Hume'a göre metafizik, Bilimin herhangi bir dalıyla ilgili olan akıllı Bu tanım, ürünün felsefesindeki temel kalbimi en er açık ikadelerinden biri. Onun karşısı bilimsel yöntemi felsefi sorunları uygulamak ve soruşturma alanının sınırlarını belirlemek. Dolayısıyla felsefeden beklenen şey, empirik sınırlar içerisinde kalmak. Ancak ürünün bu beklentisi, filozofun merakını engelleyemez. Örneğin onlar... Tanrı, yuk, dünyanın başlangıcıyla ilgili insan yetimleri, tamamen ötesinde kalan sorunlarla meşgul olabilirler. <gülüyor> Filozof ister bu düşüncelerinin rasyonel birini için, isterse bu tartışmaların anlamsız ve soğuklu olduğunu ortaya koymak için anlatım, metafizikte ilgilenmektedir. Öyle ki bazı yorumcular, antimetafizikçiliği, metafizikçiliğin bir formu olarak kabul etmekte, hatta bunu da bir metafizikçi olarak iddia etmektedir. İster bir metafizikçi, isterse bir alt metafizikçi olarak kabul edilsin, açık olan bir şey vardır ki... ...huyumun felsefesi, metafizik ya da soyut felsefenin kendi ifadesinde züretkâh, aceleci ve dogmatik karşı sikeptik ve agnostiktir. Ve <gülüyor> bu tutulma felsefeyi metafizik için ilkelerden yoktur bir yere konumlandırırken... ...metafiziğin konusu olan şeyleri ise psikolojide açıklamaktadır. Her ne kadar psikolojik psikolojiklerini kullanmamış olsa da... Metanistikçilerin vasyonel bir şekilde kanıtlayacağını düşündükleri ilkeleri, zihnin ilgilenen birçokun direkt üretimi, hatta uydurması olarak ifade ederek hep bizim psikolojik bir yanı olduğunu iddia etmektedir. İlgilenen, bilinmez, kendi parası bilinmez ve görülmez bir şekilde uydurma evliliği olduğundan söz öf, ilk maddedik kavramları üretmektedir. Dolayısıyla bir umum, ilgilenen ile açıkladığı ülkeler, onun felsefesine uygun bir şekilde metafizmi akısı olmadanın aksine psikolojik bir yan taşıdığını göstermektedir. Bu ise hüvumun metafizmi psikolojiye indirgediğini düşündüğü de neden olmaktadır. Gerek hüvumu metafizikle ilgili indirgemeci açıklamaları, gerekse metafizmi safsata ve ilizyondan ibaret olduğu ile ilgili açıklamaları, metafizliye ve atla duymam güveni sarsmakla birlikte felsefeyi dar bir alana sıkıştırmaktadır. Mitekim kuyumun tersefesi kendi ifadesinde sonuçları mümkün olduğunca evrensel kurmaya çalışan ancak deneyinden öteye geçemeyen bir konumdadır. Bu bağlamda kuyumun saslata ve vizyonun karşı tersefesi evlilik olanın anlamlı olduğu, anlamlı olanın belirli bir epistemik değer taşıdığı, epistemik sınırın dışlayıcı ve kısımlayıcı bir tersefedir. <gülüyor> Kuyum metafiziyi eleştirilirken epistemik, epistemik ilkeleriyle uzlaşsa da bu eleştirileri metafizliği felsegeden uzaklaştırmak için yeterli neden sunamamaktadır. <gülüyor> Belsebi sonuçlanmayı belirleyen şey, filozofun kendi meraklıysa ve zihin, kuyumun da kabul ettiği gibi deneyimlerin ötesine gitme eğilimi taşıyorsa, filozofu duydurmak nasıl mümkün olabilir? Özellikle belirtmek gerekirse, kuyumun metafizlik eleştirisindeki izlenimi olmayan tasarının gerçek bir tasarım olmadığı düşüncesi ve metafizlik kavramlarını küreten şeyin İmgilenen olduğu idrası metafiziğin rasyonelik sablarını ciddi bir şekilde sarsmakta. Ancak buna karşın felsefe ve metafiziğin zorunlu olmadığı düşünceleri kanallendirmekte zayıf kalmaktadır. En iyi bir şey. <gülüyor> Teşekkür ee, Sayın Mökhan Öztanet'in Özel'e güzel konuşuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Küres hakkında sorular vardı ama sona saklıyoruz soruları. Ee, Şimdi günlükten doğal olarak Kamp'a geçeceğiz. Ee, bu düzenlemeyi yapan e, kişilere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Gayet güzel bir plan bulmuş. Kamp'a teknoloji bedrivanı e, Kamp'a özlemini bilme, eğleme ve inanma bakımından e, sınırlı resimli konuşmasıyla sözü olmalı. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle teşekkür ediyoruz. Komitelerin bir güzel düzenlediğim için. Sizlere de teşekkür ederim. Bu gün bu saatte geldiğimiz için. Ee, ben tam da Mülken Hoca'nın bıraktığı yerden alacağım. Ee, belki Kant'ta bilmeyi bıraktığı yerden almıştı. E, Dolayısıyla e, sanırım daha anlamlı olacak. E, bu çalışmada ben Kant'ın e, bilme, eyleme ve inanma dokunundan sınırlarının e, uzun süredir, sınırlarla meşgul bulan biri olarak e, bu çalışmada buna e, yer vermek isterim. E, sınır aslında e, eden bir yapıya sahip bana göre e, hem bölen, parçalayan, ayıran ama aynı zamanda birleştiren, içeride bırakan, e, içeride tutan ama dışarıda da bırakan e, tanımlayan, olumsuzlayan e, bir yapıya sahip ikili bir doğası var. E, dolayısıyla e, cümlede de sıklıkla e, kullanılan bu e, ifade kantta e, çok daha sistematik bir biçimde kullanılıyor sınır kavramı. Metafizi insan aklının sınırlarının bilimi olarak e, tanımlayan Kant'a göre her türlü teorisi de bu sınırları görmezden gelen aklın bir puş olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla Kant'ın e, yapmak istediği de bu e, sınırları görmezden gelen aklın kendi e, içinden bir e, sınırını belirleme e, çalışması olarak okunabilir. Tabii kant felsefesinin çeşitli kavramları üzerinden okumak mümkün. Ancak ben fundamentalist olarak tutuyorum sınır kavramlarının belki de kant felsefesinin ruhu olduğunu düşünüyorum. Bir sınır çizme projesi dolayısıyla kant projesi. Ben bu çalışmada kritik kriz ve kritik kavramları üzerinden bu sınırı okumayı deneyeceğim ve kantın klasik aydınlanma eleştirilerinin getirdiği eleştirinin aksine. Ee, teorik alana çizdiği bu kabul etmekte zorlandığımız sınırı aslında kritik alandaki alanı genişleterek e, bize bir bir sunduğunu dolayısıyla e, tırnak içinde meşru olduğunu e, savunacağım. E, kritik e, bilindiği gibi eleştiri anlamında gelen bir e, kavram ancak Kant felsefesi için e, eleştiri sözcüğünü kullanmak biraz haksızlık olacak. Kritiği kullanmak daha doğru olacak daha doğrusu. Çünkü kritik e, olası kriz, kriterlere e, gönderme yaptığı için sınır kavramını anlamak açısından e, daha verimli bir kavram bizim için. Dolayısıyla tantalistik felsefesi e, demek yerine belki kritik e, projesi demeyi o yüzden tercih ediyorum. E, Latince ayırmak, yargıda bulunmak e, gibi anlamlara geliyor, karar vermek anlamına geliyor kritik bildiğimiz gibi. E, vardır. Aslında bu tür yargılarda bulunabilmenin ölçütlerini çağrıştırıyor. Ee, kriz Eee krizdeki bu tür kriterlerin olmaması durumunda yaşanan şey. Yani e, önümüzde e, bir kriz var. Tamusun e, sıfırla verildiği gibi genelinsel metafizik eee krizi. E, burada esas olan boşluktan bilgiyi e, bilgi olmayandan alacak kriterler bulula bilirsiniz. Dolayısıyla krizden edilen olan şey tam da bu. O yüzden kritik projesinin amacı bu kriterleri yeniden gözden geçirerek e, krizi ortadan kaldırmak için bir e, deneme yapmak. E, kamçı anlamında bir şeyin kritik edilmesi dolayısıyla onun krize sokularak kriterlerin yeniden gözden geçirilmesi e, ve kritik e, felsefe bu dogmatik felsefe tam karşılıklı olarak konumlandırılabilir. E, ve her tür metafiziğin ya da her tür felsefi sistemin pratik ya da teorik aklının, sınırları ve yardımın e, mümkünaltı üzerinde bu kriterler düşünülerek tekrar gözden geçirilmesi olarak okunabilir dolayı istiyor. Çünkü sınır kavramı genellikle bir topografiyi e, çağrıştırıyor, düşündürüyor. Kanıtta bildiğim gibi bir e, fiziki coğrafyacı ve bu topos kavramına bana e, e, halde bir tutku duyuyor, benim görebildiğim kadarıyla. Çünkü metafizik onun için mesela sınırsız, uçsuz bucaksız, kıyısız, kenarsız bir okyanusken, eee bilginin sınırları, aklın sınırları çizinebildiği ve belirlenebildiği ölçüde güven veriyor. Ya e, bu anlamda hani bugün e, eğer Freud'un e, divanına yatılırsa ben e, obsesif, eee kompulsif e, olarak teşhis alacağına eminim. E, gerçekten bu sınırları belirlemeye yönelik e, kaygı çok yoğun hissediliyor hasta. Ee, şimdi iki Türk kavramla karşılıyor sınırı. Ee, Schrenke ve Brantz'ı ee, tek bir kavramla karşılamamayı tercih etmesinin bir anlamı var aslında. Ee, sınır az önce de belirttiğimiz gibi bu içeriye ve dışarıya gönderme yapan ikili doğası gereği içeride kalana vurgu yaptığı zaman e, ve dışarıda bırakılana vurgu yaptığı zaman farklı kelimeleri kullanmayı tercih etmeye zorluyor tantır. Dolayısıyla e, Schrenke, Kant'ın e, e, bir bardağın limiti gibi düşünebilirsiniz. Schrenke'yi genellikle limit olarak çeviriyor İngilizce çevirilerde. Bransley'i de boundary, boundary olarak. E, alabilme limiti e, aklın, e, örneğin anlama etkisinin işleyişini çözerek doğa bilimlerinde e, matematikte neler yapabileceğinden bahsederken aklın e, bilginin meşru zeminini işaret etmek istediği zaman genellikle shrink'e kullanıyor. Ancak bunun dışında kalan alan işaret edilmek istendiğinde, yani örneğin metafizik bu sınırların ötesinde falan bir alan olarak, brent'e kullanmayı tercih ediyor. Bu ayrıma dikkat etmeyen birinci çeviriler var maalesef. Önemli bir ayrım çünkü bu sınır çözümün projesini içeriye dışarıya gönderme yapan farklı kavramların farkında olarak tutmak daha e, verimli bir e, okuma sağlıyor. Şimdi burada e, bu çalışmayı yaparken aslında fark ettiğim bir şey oldu. Determine, belirlemek anlamına gelen bu kelimenin kötü termiyiz. Latince'deki termi sınır tanısı. Termin, e, e, hani Sigmund'un e, meşhur bir ifadesi, her belirlendiğim aynı zamanda bir olum Yani bir şeyi belirlediğinizde aslında bir şeyleri de dışarıda bırakmışsınız der. Bu çağrışımından da hareketli, kant da bu terminustan sınır tarlasından hareketli bu sınırları çizmeye çalışıyor. Türkçe'de de şöyle bir ayrım fark etmiyorum, çok keyif aldığım bir fark etmiş olmaktan. E, anlamak kelimesi e, kavramı. an eki, e, ön eki diyelim. E, aslında köydeki tarlaların arasına çizilen sınır ya da adilken yol farkları birbirinden ayırmaya yarayan e, yol anlamına, sınır anlamına geliyor bu. Anlamak, sınır çizmek dolayısıyla yani bir şeyi o olmayandan ayırt edebile ayırt edebileceğimiz unsurları belirlemek e, olarak e, tanımlamış. Çünkü Türkçede de böyle bir çağrışım var. Şimdi Kant'ın bu sınırın hiç e, izini sürmeye e, başladığında tabii önceden ben eleştiriyor e, kritik öncesi e, metinlerine bakma ihtiyacı duyduk. Evet. Aslında başından beri böyle kaygısı olduğunu söyleyebilirim. Yani Kant'ın kritik öncesinden itibaren bu sınıf çizgi kaygasını taşıdığını düşünüyorum. Ee, şimdi akademi üyeleri, e, bugün de böyle mi bilmiyorum, e, akademi üyelerinin Kant'a göre kullanmaktan en imtina ettiği ifade bilmiyorum ifadesi. E, Kant bu genelsel metafiziğin e, meseleleriyle ilgili olan e, tartışmalarda akademi üyelerinin bu bilmiyorum ifadesini kullanmaktan çekindiklerini düşünüyor. E, kendisi ise bu tür meselelerle ilgili e, lafı dolandırmadan cevap veriyor. Bilmiyorum. Örneğin ruhların varlık olmadığını bilmiyorum. Hatta daha sıra bu sözcüğün ne anlama geldiğini de bilmiyorum. E, bu Kant'ın metafiziğe savaş alanına bıraktığı ilk sınır taşı e, olarak değerlendirilebilir. E, bu bilmiyorum e, ifadesini kullandığı eserse 1766'da imzası olarak yayınladı. E metafiziğin güçleriyle aydınlatılan bir ruh göğsünün düşleri adlı eser. E, bu eserin de bu sınır çizme projesinde önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. E, bu eserle başlayan bilmiyorum e, sınırı e, tabii birinci kritikte bilinemez iddiasına dönüşüyor bilindiği gibi. Şimdi bu sıklıkla Kant'tan bahsederken e, hocam e, da çok güzel yerde bıraktı. Dolayısıyla oradan ben de devam edeyim. Hün'den çok sıklıkla bahsedilir. Yani işte dogmatik uygusundan uyandırdığı. O kadar Hün'ü dinlerken acaba Kant'ı dinliyorum dediğim oluyor ki dolayısıyla. E, hakikaten Hün'ün işaret ettiği yerden devam eden e, bir filozofu görüyorum. E, Kant neden Kuhn'un, e, yani bu dogmatik mutlasının uykusundan sıklıkla bahsedilir ama ben e, tek bahsedilmeyen Swedenborg'den bahsetmek istiyorum e, şimdi. E, Swedenborg, Emanuel Swedenborg e, Kant'a bu imzasız kitabı e, yazmasına sebep olan kişi aslında. E, 1766'larda o dönemde çok e, meşhur Lisbon depreminin evet, ve tartışmalarına tartışmalarından çok e, yol açan Lisbon depremini önceden tahmin ettiği e, söylenen bir kahin kâhi Surinimburg. Aynı zamanda devlet adımı ve teolog da. E, sekiz ciltlik bir kitap yayınlıyor. Güğün Sırları. Cennet ve Cehennem'deki ruhların e, ruhlarla yaptığı sohbetlerden anekdotların yer aldığı bir kitap bu. Sekiz ciltlik bu kitap, Kant'ın bütün parasızlığına rağmen almayı tercih ettiği bir kitap oluyor ve ve Sınıf-ı Dinberg'de bile saklaşmaya geçiyor. Eee... Ve kritik projesine anahtar teşkil edecek bir son soruyor bu çalışmanın sonunda. Nesneler düzeni hakkında hayaller gören birinin ile geleneksel metafiziğin spekülasyonları birbirinden ayıran sınır neymiş? Pekala Smygenberg'e kahin derken geleneksel metafiziğin özellikle asyonist geleneği e, spekülasyonlarını ortaya koyanlara neden biliyordu? Ee, dolayısıyla ikinci soru geliyor. Metafizik konularda aklın sözde gerekçelerine duyulan bu dogmatik güven e, similin hormonu spekülasyonlarına inanmaktan daha neden daha mantıklı ve muhteler olsun ki? Ee, üstelik kantor insan aklı e, böyle işte mermer dokusunda e, kutsal figürler neredeyse işte kaşar peynirinde e, işte kutsal bir takım e, figürler görmeye, ya da ne bir taş oluşumlarında kilise ortaları falan görmeye e, meyilli bir yetkiyken nasıl olacak da biz bu akıl denilen yetkiye güveneceğiz? Bütün mesele bunun üzerinden dinliyor. E, ve en sonunda vardı, eleştirme öncesinde vardı, gelebildiği nokta şu, altı nereye kadar uzanırsa, bilgimiz de oraya kadar uzanır. Bu noktada herhalde reklamına geldik. E, şimdi, Yok, tutun ölünceye kadar devam ediyor diyebiliriz genel olarak. Hatta ölümünden 8 ay önce, arkadaşı hastanın sorduğu bir soru var. Gelecekten ne bekliyorsun diye soruyorum. Hastalık yaşadığı dönemde Kant. Bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyorum diye cevap veriyor Kant. Çünkü bu konu hakkında bir şey iddiasında bulunmak, Kant'a göre kapalı gözlerle aynanın karşısına geçip, bununla neyi amaçladığı sorulduğunda, Sadece uyduğum zaman nasıl görüntüyümü merak ediyorum demeyemiz lazım. Ee, şimdi burada belki bir e, metinle de bir esatlaşma ve bir konuşmada da bir esatlaşma yapacak olursak neredeyse bu kadar aynı gibi. Yani durduk ve sınırımızı e, kabullendik. E, ve metafizi, genelsel metafizi bu anlamda e, reddettik. Bununla birlikte bunu belki buna getirilmemeyi eleştirip bakan tarafından burada durmak gibi bir lüksuzun olmadığıdır. Yani insanı aklı e, doğal olarak metafizik yapmaya neyli bir e, yapıya sahiptir ve olanla olması gereken arasındaki bu boşluk, bu sabit ve sistematik boşluk bizi sürekli, devamlı e, bu tür spekülasyonların kıyısına getirir. Dolayısıyla sürekli bir durumu e, vardır ve üstelik bunu hani, bıraktığı yerden Kant'ın e, kurmaya niyetlendiği bir ahlak metafiziği kurmak çok da mümkün değildir. E, şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bu olanla olması gereken arasında e, kurulan bir köprü olduğunu düşünüyorum Kant, e, Kant e, felsefesinde. Ve e, olanla yitilmeyen tarafımızın fena halde Tanrı olma isteğine benzerini düşünüyorum. Ee, olanla yetimli olsaydık zaten böyle bir derdimiz olmayacaktı. Mesela olması gereken yuhun işaret ettiği belki çatalın iki uculuğu, e, olması gereken de ne yapacağımızdır ya da ne yapmamız gerektiğidir, bunu nasıl belirleyeceğimizdir. Bu noktada da e, duysal olanın e, sınırları yetinmek e, çok da mümkün görünmüyor. Çünkü olması gereken her zaman e, olduğu ile yetinmemeyi e, salık veriyor. E, şimdi katı hastalığı teşhis etti aslında. Geleneksel nefesinin sorunu tespit etti. Krizi tespit etti. Ve şimdi kriterleri yeniden gözden geçirerek bu hastalığı tedavi etmeyi deneyecek. Ee, bu konuda sapaklar eşitsinde e, quid juris diye bir soru sorar. Aslında bu soruyu hani Türkçe karşılığı hak nedir e, diye çevirmek mümkün ama e, Kant'ın birinci kritikteki kullandığı bağlam düşünüldüğü zaman aslında ne hakla diye sormak daha e, yalı çevirir, daha e, doğru olacak. Ne hakla biz e, öznel yargılarımızın nesnel bir takım genellemelere vardıracak e, iddialarda bulunabiliyoruz? Ya da ne hakla e, sahip olduğumuz kavramların ve bu kavramlar aracılığıyla yaptığımız çıkarımları, o kavramların işaret ettiği şeyin gerçekliğine dair bir kanıt olduğunu düşünüyor. E, bu sorular e, teorik aklın e, haddini, sınırlarını çizdikten sorular ve Kant e, burada bizi Platon'a gönderir ve der ki Platon'un güvercini gibi, e, Platon'un güvercini de der ki e, Kant, e, şu havanın direnci olmasaydı ne kadar güzel uçardın. E, Kant diyor ki iyi ki o direnç var çünkü o sayede uçuyorduk. E, Bunun gibi biz de aslında iyi gibi sınırlar var çünkü o sayede düşünebiliyoruz. Biz de aslında sık sık ah bu sınırlar olmasa ne güzel ben yüce olana mutlak hakikat söylemlerine ne güzel sıçrayı şey buradan Ve e, bütün bu büyük hakikat problemlerine bir çifti ne güzel söyleyelim gibi bir heyecanla kapılıyoruz. Ama e, iyi ki de e, bu sınırlar var aslında bu sayede ayaklarımız yere basıyor e, diyor Kant. Şimdi e, buna Freud'u ben hatırlamak istiyorum. Freud aslında Kopernik devrimiyle bu Vatlanutcu'nun dünyanın merkezinde olduğu evren kuramından Kopernik e, modeline geçerken insanın ilk büyük kozmik incinliğini yaşadığını düşünüyor Freud. Yani dünyanın merkezinde falan değiliz. Ve hiçbir şey bizim etrafımızda da dönmüyor. İnsan denilen şeyi bu kadar kutsamayalım. E, şimdi Kant da bir Kopernik devrimi yaptı iddia ediyor bilindiği gibi. Ve ikinci büyük incinmeye neden oluyor bence. Yani öznenin bilgisinin ve aslında nesnenin kendisinin bile bir tür öznenin tasarımı olduğu iddiası bütün o hakikat söylemlerini bize getiren bir iddia. Yani sizi tavazuya davet ediyorum diyor Kant. Bu büyük hakikat söylemlerini. Sizin nesne diye vaat ettiğiniz <gülüyor> şey ya da nesnenin bilgisi diye oraya koyduğunuz şey sadece sizin anlam yetkiliğiniz, düşünme yetkileriniz sayesinde ...kurduğumuz bir tasarımdan ibaret. Dolayısıyla haddimizde bilmiyor. Ee, dolayısıyla ikinci bir hadd bildirme de... ...buradan geliyor. Ama... ...bence bir teselli... E, ...bulmamızı sağlayacak bir... E, ...kapı aradıyor kan, ahlak alanında. Yani bu olan da olması gereken... ...arasındaki ayrımı çizdiği... ...ve bu e, olandan olması gerekene ...sürekli sıçramaya çalışan aklın... E, ...haddiyi bildirirken... ...bir taraftan da diyor ki... E, senin bu olanla yetinmeyen tarafın ve her şeyi bilmek isteyen tarafın tanrı olma isteğine çok fena benziyor. Ve bunu yapmaya hakkı yok. Ama diğer tarafın Afrika alanında e, neredeyse bir tanrı onu bize veriyor. Yani kategorik büyük aslında kendimizi tanrı gibi hayal etmeye yönelik bir davet olarak okunabilir. Çünkü aldığımız her kararla ve yaptırdığımız her eylemde yaratılışı yeniden tasarımladığınızın sorumluluğunu bizim tutmuyoruz. Dolayısıyla büyük bir teselli olarak görülüyor. Yani evet e, biz o e, bu, işte yıldızlı gökyüzünün e, karşısında gerçekten ufocukız. Ama diğer taraftan tam da böyle bir varlık olarak ahlak alanındaki açılımla e, bunu aşabilen varlıklarız. Yani ne mutlu e, Toparlayacak olursak Kant'ın e, ilk bilmiyoruz dediği şeylerden bir tanesi inançlarımız. Yani yani e, Hatta şöyle bir ifade kullanmak İnancımız bilim, bilimsel değil. Ve Tanrıya eşitlikliği değil. İnancımız bilimsel olsaydı ne olur? Yani şu bardağı bildiğim gibi Tanrı'nın varlığını biliyor olsaydı ya da e, ne bileyim ben şu kalemi bildiğim gibi ruhumun öldükten sonra e, neyle karşı karşıya gelecek olduğunu bilseydim ne olurdu? E, muhtemelen Afrik alanında şimdi olduğu kadar özür olamazdık. Eylemlerimizin motivi e, genellikle işte ödüller, cezalar ve bizi bekleyen akıbetle ilişkili oldu ve seçimlerimizi özgür yapamazdı. Dolayısıyla e, Kant bu alanda da bilmiyor oluşumuzu e, ve buradaki cehaletimizi e, önemli de gerekli buluyor. E, toparlamaya çalışayım. Aslında mesele ahlak alanında mutlulukla erdenin. E, ard ardına gelmesi gerektiğine daha bir beklentisi var bizim aklımızın. Tıpkı olanla olması gerekeni birleştirmeye çalışan zaafı gibi. Tıpkı e, işte düşün, bilinenle düşünülen ya da işte fiziki dünyayla e, böyle olmayan dünya arasında e, sürekli bir tamlığa bütünlüğe ulaşma gayreti gibi. Aklımızın böyle bir maliyeti var. Akıl bununla maliyeti. E, dolayısıyla Şimdi buradan e, nasıl bir alay değiştireceğiz? Yani hümün bıraktığı yer tam da burası. Hüm emiyi kara yuttu e, o yüzden diyor Kant. E, evet, skeptizm ile e, biz buradan bir alay nasıl e, değiştireceğiz? Tam da bu bilmiyor oluşumuzdan değiştiriyor Kant. Yani erdem ve mutluluğun birbirini izleyen şeyler olduğunu düşünür. Aklın bir ee, izlediği sıra. Oysa ki böyle iyi. Yani pek hala biliyoruz ki Erdemli davrandığımızda mutlu olacağımızın bir garantisi yok. Tersten okuyacak olursak da şöyle bir soru akla gelebilir. E, o zaman Arşbist kampında yakılanlar mutlaka bir suç işlemiş olmalı diye bunu hak ettiler. E, dolayısıyla böyle okunamayacağına göre kamp diyor ki Erdem ve mutlu böyle bir zorunlu balıntı, akıl bize vazetse de böyle bir zorunlu balıntının olmadığını e, ya da olduğunu bilmemek yine bize aslında verilmiş bir cevabedir. Yani bunun neden o kör bir çocuğun neden kör bir çocuk olarak doğduğunu bilmiyor oluşumu bize verilen bir lütuf iyi ki bilmiyoruz dolayısıyla. E son olarak ben Kant'ın bu usfa belki burada almak lazım. Yani rahmetli almak ne kadar doğru bakeri bilmiyorum ama e, rahmet olsun diyelim. Hırsızlıklar kamp belsefesi için e, uçuruma e, temel atmaktır demişti. Ben e, kamp belsefesinin nacizane e, olan da olması gerekenin uçurumuna e, bir köprü kurmak olduğunu düşünüyorum. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sayın tezgürlükler. Bana bu güzel için